batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin sizlerle yapmış olduğumuz derste ehl-i sünnet vel cemaatın akidevi özellikleri üzerinde devam ediyorduk bugün inşallah aynı konuya devam edeceğiz Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin Kardeşlerim, ehli Sünnet vel Cemaat akidesinin özelliklerine baktığımızda, Selefi Salihinin akidesi, uyurmaya en layık olan akidedir. Sahih bir akide, bu dinin temelidir. Bu temel üzerine inşa edilmeyen her şey, yıkılmaya ve çökmeye mahkumdur bundan dolayı Allah Resulü ve Vesselam'ın ömrü boyunca ashabının kalbine bu akideyi yerleştirme ve kökleştirmek için çalıştığını görüyoruz bu ise insanları oturaklı bir zemin ve sağlam bir temel üzerine inşa etmek içindir kardeşlerim Allah'ın vahyi Mekke'de 13 sene boyunca değişmeyen tek bir meseleden söz ederek inmeye devam etmiştir bu meselede akide meselesidir Allah'ı birleme ve sadece her sözde her işte her amelde onu ululama meselesidir yani ona kulluk meselesidir ve bu meselenin öneminden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'de insanları sadece tevhid akidesine çağırdı ve bu akide üzerine de insanları eğitti kardeşlerim. İnsanların ve cinlerin yaratılması, peygamberlerin gönderilmesi ve insanların indirilmesindeki en büyük gaye ibadette Allah'ı birlemedir. Ben cinleri ve insanları sadece ve Sadece bana ibadet etsinler Yani kulluk etsinler diye yarattım Diyor Allah Azze ve Celle Allah hepimizin anlayışını versin Kardeşlerim Maalesef yaratılan bizler Fıtri hasletler Üzerinde olan bizler Fıtrattaki Anlayışımızla Dindeki anlayışı Hep birbirine karıştırmışız Öyle müşkülatlara düşmüşüz ki fıtratın icabıyla yaratılışının icabını aynı zannetmişiz. Rabb'ı bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırmışız ve herkes bu karışıklığın içinde her yaptığını doğru olarak görme yoluna gitmiştir. Halbuki ibadet tevhidi dediğimiz yani uluhiyet dediğimiz bütün peygamberlerin ilk davet ettiği şeydir. Yani peygamberlerin gönderiliş gayesi budur. Bizim de, yani davetçilerin de öncelikle farz olan ibadet tevhidine insanları davettir kardeşlerim. Ehli i sünnet vel cemaatın akidesini inceleme ve öğrenmenin önemi, saf akideyi açıklamanın öneminden ve insanların bu saf akideye tekrar dönmeleri, onların sapık fırkalardan, cemaatler arası ihtilaflardan ve tefrikadan kurtarılmaları için ciddi çalışmalar yapma zaruretinden kaynaklanır. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Toplum kaynağını haktan mı, batıldan mı olduğuna bakmaksızın kalbini her meseleye bağlayarak gitmekte. Ve cehalet öyle had safhaya gelmekte ki doğru akide bir meseleye baktığında doğru akide amel eden insan günümüzde dışlanmakta. Selefi Salihinin yöntemine uygun akideye baktığımızda akidenin ne kadar önemli, ne kadar değerli ve ona sımsıkı sarılma o kadar zarrı ki insan bunu öğrendikçe daha çok farkına varıyor. Bakın kardeşlerim bu özelliklere şöyle bir baktığımızda bu akide tefrikadan hizipçilikten kurtulmanın ve genel olarak Müslümanların özel olarak da alimlerin saflarını birleştirmenin tek yoludur. Bu akide her türlü tefrikadan, ayrılıktan, hizipçilikten kurtulmanın ve özel olarak da alimlerin saflarını birleştirdikleri tek yoldur. Çünkü bu akide Allah Azze ve Celle'nin vahyi ve onun peygamberi Ali sallallahu aleyhi ve yolu ve sünnetidir. Ve ilk cemaat asabi kiramın üzerinde olduğu akidedir. Aleykümselam Hanım. Şey ya, ya şey burası ya. Oradan geldik. Bu namazı, sünneti yani Mökke'de, Mökke'de ne kadar şey yok? bende. yan tarafa sormak. Ha, yok ben de yok. yok. Ashab-ı kiramın ashab kiramın üzerinde olduğu bu akide bu esasın dışındaki herhangi bir birleşme ve toplanma ki günümüzdeki müşahede ettiğimiz Müslümanların haline baktığımızda ki budur bir tefrika ve ihtilaf ve başarısızlıktır. Allah hepimize hayır versin. İnsanlar hep sahabeyi kiramın üzerinde olduğu akidenin etrafında toplandığını zannederek Alimlerini bir safta birleştirememiş ve insanlar alimlerin etraflarında birleşmişler. Halbuki alimin etrafında birleşme ayrı bir olay. Alimlerin tek safta birleşmesi nedir? Ayrı bir olaydır. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. Bu esası güzel anlamayı nasip etsin.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 arasında söz birliği sağlar. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. İşte bu akide üzerine olan insanlar, bu sebeple Müslümanların ihtilaflarının en önemli sebeplerinden birisi de, yöntemlerinin farklılığı, bilgi kaynaklarının çokluğu ve herkesin her meseleye başka alimlere götürüp anlama alışkanlıkları, birliği ne yapıyor? Bozuyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. İhtiraf mı ettiniz? Allah'a ve Resul'una götürün diyor. Alimi hal çaresi olarak göstermiyor. Alim davet eden, öğreten, hidayet meşaleleri olarak gösteriyor. Kardeşlerim bu akide Müslümanı doğrudan Allah'a ve resul’una bağlar. Allah ve resulunu sevdirir, saydırır ve onların önüne geçmemeyi sağlar. Çünkü ehli sünnet Akidesinin kaynağı, heva ve hevesin, şüphelerin oyuncağı olmaksızın, fehim olmaksızın, felsefe, mantık ve akılcılık gibi yabancı etkileyicilerin etkisinden uzak bir şekilde, Allah şöyle dedi Resulü şöyle dedi sözleridir Bu akidenin Kaynağı sadece kitap ve sünnettir İşte bu akide Müslümanı doğrudan Allah'a ve Resulüne bağlar Herkes bir şey anlatabilir Herkesin anlattığı Meseleler Doğru gibi gözükebilir Ama anlatılanlar Müslüman'ı doğrudan Allah'a ve Resul'una bağlamıyor, başka başka yollara bağlıyorsa, o anlatanın anlattığı sadece Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu akide zannedildiği gibi zor bir akide değil kardeşlerim. Gayet kolay ve açıktır. İçinde karışıklık, kapalılık olan hiçbir mesele yok birilerinin yaptığı gibi vay işte tagut inkar etmeden şöyle olamazsınız yok şunu şöyle ettiği gibi şöyle olamazsınız. yok askerlik mesele şöyle değil bu din o kadar açık ki o kadar net ki karmaşadan ve nasların tahrifinden o kadar uzaktır ki bu akide sahibinin kalbini rahat gönlünü huzurluklar şüphelerden, kuruntulardan ve şeytanın vesvesesinden uzak gözü aydınlatan bir akidedir Allah hepimize bu akideyi güzel bir şekilde öğrenip yaşamayı nasip etsin çünkü bu akide bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun değerli sahabelerin yolundan gitme akidesidir, onun yoludur Allah bütün sahabelere rahmet etsin, Allah onlardan razı olsun. Onlar bize bu konuda öncü oldular ve hayatlarıyla, yaşantılarıyla, her yönleriyle bize bu akidede örneklik sağladılar. Bizler de onların bu örnekliğini çok güzel almamız, hayatlarını irdelememiz ve öğrenmemiz, hayatımıza geçirmemiz gerekir kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Bu akide Allah'a yakın olmanın, onun rızasını ve cennetini kazanmanın en büyük sebeplerinden biridir. İşte bunlar ehli sünnet ve el cemaatın ayırt edici özellikleri ve alametleridir. Hiçbir zaman, hiçbir yerde değişmezler. Demek ki kardeşlerim burada bu akidenin özelliklerini güzel yakalamamız gerekiyor birincisi bu akide her türlü tefrikadan, hizipçilikten kurtulmanın ve Müslümanın şahıs olsun alim bazında olsun birleştiği tek akideymiş bu akide Müslümanların saflarını birleştiren güçlendiren ve söz birliği sağlayan bir akideymiş bu akide Müslümanı doğrudan hiçbir şahsa hiçbir alime hiçbir cemaata değil nereye bağlarmış doğrudan Allah'a ve Resulüne bağlar Allah'ı ve Resulünü sevdirir saydırır ve onların önüne geçmemeyi sağlayan ve hiçbir heva hevesin şüphenin Felsefenin, mantığın, akılcılığın, fehmin olmadığı bir akide. Ve bu akide birilerinin zorlaştırdığı gibi değil, aksine gayet kolay, açık, karışıklık olmayan, içinde kapalı hiçbir mesele olmayan, karmaşadan ve nasların tahrifinden uzak, saf, temiz, kalbi rahatlatan, huzur veren bir akidedir ve bu akide insanı ne yaparmış? Direkt cennete götürürmüş kardeşlerim. Allah bu akide üzerine bizleri daim kılsın kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaat yolundan giden ehli sünnet vel cemaati itikatta, amelde yaşam tarzında değişmez ve açık esaslar üzerinde yürüyen ve bu esasları sahabe, tabiin ve onlara en güzel şekilde uyanlardan oluşan bu insanların anlayışının ışığında Allah'ın kitabına ve onun sünnetine sarılan insan kurtulur kardeşlerim. Dinin esaslarını hiçbir zaman nefislerine ve havalarına göre ehli sünnet açıklamaya kalkmaz. Ehli sünnet vel cemaat Kur'an ve sünnetin naslarına teslim olur ve bu ikisini birbirinden ayırmaz. İkisinin arasında bir yol tutmaz ve bunda ihtilaf etmez. Gruplara, hiziplere ayrılmaz. Bilakis Allah'ın sağlam ipine yapışırlar ve eksik akıllarla, batıl kıyaslarla, <gülüyor> felsefeyle, keşifle zevk ile Kur'an ve Sünnet'e karşı çıkmazlar. Zaten cümlelerim anlaşılıyor inşallah değil mi? Hiçbir zaman Ehl-i Sünnet, Kur'an ve Sünnet'i birbirinden ayırt etmez. İkisinin arasında bir yol tutmaz. Toptan Allah'ın ipine sarılır. Bunda ihtilaf etmez. Gruplara ayrılmaz. Eksik aklıyla Batıl kıyasla, felsefeyle, keşifle, zevkle Kur'an ve Sünnete karşı çıkmazlar. El Sünnet budur. Kardeşlerim, dinin esaslarını Allah Resulü'nün İstilatı ve İslam eksiksiz olarak zaten açıklamış. Hiç kimsenin ona sormadan bir şey ilave etmeye ve bunun da dinden olduğunu iddia etmeye hakkı yok. Çünkü kim bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertupttur diyor. İşte bundan dolayı ehli sünnet vel cemaat bu esaslara sım sıkı sarılmış, bidat olarak uydurulan lafızlardan sakınmış ve şer'i lafızlara yapışmışlardır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Birilerinin çıkıp da ümmetin ihtilafı rahmettir. Allah'a hamdolsun, 1400 senedir rahmet olması bize hayır getirdi. Camilere gidince fitne çıkarmayın, onların istediği gibi yapın sözleri, kendilerinin fitnecinin daniskası olduğunu gösterir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mescide girip de, sol eli sağ eli üzerinde olan birini gördüğünde hemen namazdayken onun yanına gelmesi, sol eli alıp sağ elin altına koyması ve biz Nebiler topluluğu namazda sağ eli sol el üzerine ve göğüş üzerine koymakla emrolunduk diyerek düzeltmesi neyi gösterir kardeşlerim? bir mescitte bir yanlışlığı gördüğümde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Ne yapmış kardeşlerim? Hemen düzeltmiş değil mi? Birisi namaz kılmış gelmiş selam vermiş Aleyhisselatü Vesselam onun selamını almamış git sen namaz kılmadın tekrar kılda gel adam gidiyor kılıyor geliyor selam veriyor git sen bir daha namaz kıl gel. Adam üçüncüde mi, dördüncüde mi benim elimden başka bir şey ne yapmıyor? Gelmiyor. Allah Resulü ve vesselam ona ne yapıyor? Namazı tarif ediyor ve diyor ki eğer sen bu hal üzerine ölmüş olsaydın Muhammed'in dininden ayrı bir din üzerine ölürdün diyor. Başka bir millet üzerinde ölürdün diyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi ortam neresi olursa olsun görmüş olduğu yanlışı düzelterek ona doğruyu ne yapmıştır? Öğretmiştir. Bize düşen de budur. Her kim böyle bir hareketi fitnecilikle suçlarsa demek ki dini anlamamış zavallının birisidir. Ve asıl fitneci de bunlardır. Çünkü dinin esaslarını biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan eksiksiz olarak alırız. Ve eksiksiz olarak açıklanmış ve din kemale ermiştir. Hiç kimse ona sonradan bir şey ilave etmeye ve bunun da dinden olduğunu iddia etmeye hakkı yoktur. Kardeşlerim ehl-i sünnet ve cemaata göre dinin temel esaslarını şu şekilde özetleyebiliriz. Birinci esas imanın rükunleridir. İkincisi ise iman isminin kapsamıdır. Üçüncüsü bu meseleler anlaşıldığında tekfir meselesinde ehli sünnet ve cemaatin tutumu nasıldır? Dördüncüsü cennet ve cehennemle alakalı naslar yani iyilik ve mükafat ya da ceza vaat eden naslara iman. Beşincisi Ehl-i sünnet vel cemaat akidesinde dostluk ve düşmanlık. Yani la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarından olan Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık. Yine ehl-i sünnet vel cemaatın önemli özelliklerinden, esaslarından bir tanesi evliyanın kerametini tasdik etmek. Yine ehli sünnet vel cemaatın nasları algılama ve delillendirme yöntemi. Yine Müslümanların yöneticilerine meşru emirlerinde itaat etme. Yine sahabe, ehlibeyt ve hilafet meselesinde gelen naslara uyma. Yine esaslardan bir tanesi ehli sünnet vel cemaatın bidat ve heva ehline karşı tutumu. Ve bir esas da ehl Sünnet ve Cemaat'ın yaşam tarzı ve ahlakı. Evet kardeşlerim. Bunlar ehli Sünnet ve Cemaat'ın itikadındaki temel esaslardır. Şimdi gelelim birinci esası incelemeye. İman ve rükunlarına. Kardeşlerim. Ehl-i şünnet vel cemaatın iman esaslarıyla ilgili itikadı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril hadisinde bildirdiği gibi imanın altı rükmünü tasdik etme şeklinde özetlenebilir. Aleyhisselatü Vesselam kendisine imanı sormak üzere geldiği zaman Cibril'e iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe inanman hayri ile şerri ile kadere inanmandır diyor. demek ki iman bu altı rükün üzerinde yükseliyor bu rükünlerden birisi yıkıldığı zaman o insan da imanını ne yapıyor yıkıyor çünkü o kişi imanın rükünlerinden birini kaybetmiştir ve iman da ancak bu rükünlerle tamamıyla ayakta durur. Ve birbirinin bunlar nedir? Mütelazımıdır. Yani takip eden, birbirinin varlığıyla gündemde olan esaslardır, esaslardır. Öyleyse bu altı rükmü çok güzel anlamamız, öğrenmemiz ve hayata geçirmemiz gerekir kardeşlerim. Bu sebeple iman, Kitap ve sünnetin dalalet ettiği sahih şekliyle ancak bu altı rüknün hepsiyle birlikte tamamlanır. Bunlardan birini inkar eden kişi iman iddiasında bulunsa bile ve İslam'ın rükünlerini yerine getirse bile dinini bozar. Kardeşlerim iman kalple tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir. Artar ve eksilir. İman, şube şube olduğu gibi, küfür de şube şubedir. Kalbin ki dilin ikrarıdır diyen mürciye topluluğu olmuştur. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar da gösterecek deyip de artma ve eksilmeyi kabul etmeyen harici topluluklardır. İmanı şube şube, küfrü şube şube ne yapmazlar? Görmezler. Alelıtlak insanları cehenneme postalarlar. İman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir. Artar, salih amellerle artar, eksilir, işlenen masivalarla, günahlarla ne yapar? Eksilir. Nasıl ki iman şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman 70 küsür şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednasi ise yoldan insanlara eziyet veren bir şeyin izale edilmesi. Haya da imandan bir şubedir demiştir. Kardeşlerim bu kalbin tasdiki dilin ikrarı, ağzaların göstermesi, birbirini takip eden unsurlardır. Biri olmadan, birinin olması hiçbir şey ifade etmez. Hep birbiriyle ayakta duran ifadelerdir. Bakın, fiil ve fail ilişkisini şöyle ele alacak olursak, biz birine mümin diyebilmemiz için onun Yine bu iman tanımıyla tanımlanması gerekir değil mi? Şimdi bir tablo yapın. Şöyle bir çizgi. Sonra o çizgiyi paralel 3 çizgi çizin. Yukarıya kalp kutunun birine, ikincisine dilin tasdiki, üçüncüye de azaların tasdiki yazın. Alt bölüme gelin, mümin, münafık müşrik, kafir ifadelerini yazın. Şimdi fiillen failin tanımını yapabilmemiz için yine buradaki tanımlara ne yapacağız? Gitmek zorundayız. Yani mümini tarif edelim. Kalp tasdik edecek. Dil tasdik edecek. ağzalar ne yapacak? Tasdik edecek. Yani üçünde de ne var? Tasdik olması gerekiyor. Mümin iman eden, imanın geriye amel eden. Gelelim münafığın tarifine yapalım. Münafık, kalp, tasdik var mı? Yok. Dilde tasdik var mı? Var. Azada tasdik var mı? Var. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Onlar sizin yanınıza geldiğinde biz de iman ettik. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ne diyorlarmış? Biz bu beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Yani kalbinin tasdik etmeyerek dili ve azalarıyla tasdik ettiğini söyleyene ne deniyormuş? Münafık. Bakın yine bu tanımdan anlaşılıyor. Müşriğin tanımına baktığımızda aynı tabloyla kalp tasdik ediyor, dil tasdik ediyor, aza tasdik ediyor. Peki nasıl müşrik oluyor? Kalpte bir tasdik daha var. Yani Allah'tan gayrı ama sıfatlarda, ama fiillerde bir şeyde ne var? Başka bir şeyi de tasdik etme. Ama korkuda, ama sevgide, ama muhabbette artık her neyse o da insanı ne yapıyor? Müşrik kılıyor. Kafire gelince kalpte tasdik var mı? Çizgi dilde yok azada yok yani imanın tanımı eğer düzgün anlaşılmaz ise faile bakıştaysa birçok müşkülatlar ne yapacak gündeme gelecek ve Muhammed ümmetindeki ihtilaflara baktığımızda birinin mümin dediğine birinin müşrik demesi birinin müslüm dediğine birinin kafir demesi hep imanın bu tanımındaki yanlış anlaşılmalar, aralarındaki bu kaideyi öğrenmedeki ihtilaflar onları ne yapmıştır? Yollarını ayırmıştır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Ehli sünnet ve cemaat kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek, iman artar ve eksilir. İman şube şube küfürde şube şubedir itikadına sahiptir Allah bu itikadı güzelce anlamayı nasip etsin hepimize kardeşlerim kalbin tasdik etmediğini dil ne kadar ikrar ederse etsin geçersizdir dil ne kadar ikrar ederse etsin ne kadar gösterirse göstersin yine geçersizdir kalp ne kadar tasdik ederse etsin Dil ikrar etmesin Yine geçersizdir Kur'an ve sünnette Bunun delillerini borca bulmanız mümkün Bakın Bedeviler biz iman ettik Diyorlar Ama Allah Azze ve Celle Onların bu imanını ne yapıyor Siz İslam olduk deyin Çünkü iman kalplerinize ne yapmadı Yerleşmedi diyor. Ebu Talib'e Baktığımızda her ne kadar kalbi Allah Resulü ve Vesselam'ın getirmiş olduğu dini tasdiklese dahi arkadan koca karıların kendilerini kınamasından çekinerek ne diyor? Arkamdan koca karıların beni kınamasını istemiyorum diyerek Lat, Menat, Uzza, Hubel diyerek ruhunu teslim ediyor. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayet-i kerimede müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere ona tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz diyor. Demek ki bu üç merhaleyi güzel anlamamız ve yerli yerince de bunları oturtmamız gerekiyor kardeşler. Eğer bu meseleler yerli yerince anlaşılmaz ve gerekli yerlere oturtulmazsa arkadan birçok müşkülatlar gelecek. Ve bu müşkülatlar İnsanları imanda ve küfürde birbirini itam derecesine kadar getirecek. İmanın anlaşılmadığı bir ortamda tevhidi bunun üzerine bina etmek mümkün değil. Çünkü iman şube şube en üstünü la ilahe illallah derken iman tevhidin zeminidir. Tevhid imanın zemini değil kardeşler. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değil. İman anlaşılmadan küfrün bilinmesi de mümkün değildir. İmanı anlayan bir insan ancak tevhidi üzerine bina edebilir ve tevhidin zıttı olan şirkten kaçınabilir ve tağutu inkar etme gücüne ancak bu zaman sahip olabilir. Allah hepimize anlayış versin. Hak'tan bizleri ayırmasın. Kur'an ve sünnette ayaklarımızı sabit kılsın kardeşlerim şimdi bu imanın altı rüknünden gelelim birinci rükne sesim net geliyor değil mi anlaşılıyor dur dedeciğim tamam otur dedeciğim tamam birincisi Allah'a iman kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'ya iman etme O'nun varlığını, O'nun rububiyetini, yani, rububiyet deyince, tamam dedeciğim, tamam, dolanca. Tamam yani her şeyin yaratıcısı, Rabb'ı, Maliki, idarecisi olduğunu, ve, gökten rahmet indirenin, yeryüzünden, bize taze taze yemişler çıkaranın, bizlerin her türlü ihtiyacını giderenin yani bir Rabbin olduğunu bilme. Uluhiyetini yani bunları bize verene ona ibadette layık olduğu şekilde her sözde her işte her amelde birleme isimlerini sıfatlarını yani kemal ve yücelik sıfatlarına sahip olduğunu Allah'a has olan şeylerde hiçbir ortağının bulunmadığını kesin bir şekilde tasdik etme kamil manada ikrar etme ve tam olarak itiraf etme ilmi ve ameli olarak bu ikrağın gereğini yerine getirmektir yani izleri kulun davranışlarında görülecek bir itminan ile kalp huzuruna kavuşma Allah'ın emirlerine bağlanıp yasaklarından sakınmadır. Ee, Selam aleyküm ve rahmetullah. Kardeşler bir 5 dakika sonra gelebilir miyim? Torunun biraz işi var. Müsaade eder misiniz? Ben onun bir müşkilatını gidereyim geleyim inşallah. Hakkınızı helal edin. Selam aleyküm ve rahmetullah. Dede olunca anlarsınız artık. Torununuz olunca. Hayırlısı inşallah. Evet. Evet kardeşlerim, Allah'a iman, e, iman esaslarının en önemli meselelerinden dedik. Allahü Teala'ya iman, imanın altı rüknünün birincisi en büyüğü, hepsinin temelidir. Hatta İslam inancının temeli özü aslıdır. Her türlü başarı, felah, kurtuluşun başıdır. Bütün akidenin etrafında döndüğü eksendir. Diğer bütün inançlar ona bağlı, ona tabi ve bu asıldan kaynaklanır. Ve şeksi şüphesiz kabul edilen şeylerdendir. Ve bir ibadetin esasında iki şart vardır derken, Bunları anlatırken bunlardan birincisi neydi? Allahı u Teala'ya iman yani ihlas. Onun için yapma. İkincisi de sünnete uygun olup olmama. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye iman, onun birliğine, ibadete layık olduğuna, isimlerine ve sıfatlarına iman etmeyi içerir. Allah'ın varlığı ve rububiyeti konusunda ise arzı ve üzerindeki yarattığı günden beri Ademoğlu'nun şüphesi hiç olmamış. Çünkü bu mutlak olarak en büyük, en yüce, en açık bir gerçek. Ve yine bu konuda ne fıtratta, ne akılda, ne de tarihte gözden görülen hiçbir müşkülat yok. Ve Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet eden sayılamayacak kadar örnekler vardır. Ve kainatın bu güzelliğine, bu inceliğine baktığımızda en kafir olan dahi, inkar eden bir kafir dahi neye baksam Allah'ın varlığına ve birliğine beni inanmaya zorluyor cümlesini kullandı. Çünkü Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir fıtrat içinde yaratmıştır ki bu fıtrat Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığının yanında korkuya ve hayrete kapılmıştır. Ve hakikaten saf fıtrata sahip olanlar ise bu yaratana secde etmekten ve şükürden alıkoymamıştır. Allah hepimize anlayış versin. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Bu büyük asla dalalet eden pek çok çeşitli deliller var. Bu deliller genel manada dört başlıkta incelenir kardeşlerim. Bir, fıtratı selim, iki aklı selim, üç, insandaki duyular ve dört, Allah katından indirilmiş din. Bu dört başlıkta incelenir ki fıtratı selim olan insanda hiçbir müşkülatın olduğunu göremezsiniz. Yaratan kim de ki Allah. Gökten rahmeti indiren kim de ki Allah. Aklı selim de bunlara ne yapar? Cevap verir. İnsan duyuları da bunu ne yapar? Tasdikler ve Allah'ın indirmiş olduğu dinse bunu gerçekleri ne yapar? Gözler önüne serer. Göğe bak. Başını kaldır. Bir daha baktır. Bir daha bak. Allah bir sivri sinekten dahi örnek vermekten ne yapmaz? Çekinmez diyor. Kardeşlerim, Allahü Teala'ya iman üç rükünde gündeme gelir. Bu üç türlere iman etme, onlara bağlanma ve onlarla amel etmektir. Bu, rububiyette, uluhiyette ve isim ve sıfatlarda gündeme gelir. Rububiyet tevhidi, bütün insanlığı, kainatı bir araya getiren tevhiddir. Yani bizleri bir araya getiren, inanan, küfreden, mükellef olan, olmayan, Kainattaki her şeyi bir araya getiren bu tevhiddir. Yani Allah Azze ve Celle'nin Rab olduğu, Melik olduğu, ortağının olmadığı, Sadece yaratıcı olduğunu, Alemlerin idarecisi, tasarruf edicisi, Hükmedicisi olduğu, Kullarını yarattığını, rızıklandırdığını, Öldürüp dirilttiğini, ve onun hükmünü eleştirebilecek ve dışına çıkabilecek hiç kimsenin olmadığını kesin olarak ikrar ve kabul etmektir. Onun dilediği şey olur, dilemediği şey olmaz. Göklerde ve yerde olan herkes onun kuludur, onun elindedir ve onun egemenliği altındadır. Yani, Rububiyet tevhidi Allahu Teala'yı fiillerinde birlemektir. Özet olarak budur. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Kulların kalbi Allah'ın rububiyetini kabule elverişli bir fıtratla yaratılmıştır. Yani fıtratı selim olan bir insan kesinlikle bunu reddetmez. Şimdi Kur'an'ı okuduğumuz zaman, Kur'an'da bazı ifadeler var. Firavun, ben sizin Rabbiniz, ilahınız değil miyim diyor. Hatırladınız mı bu ifadeyi? Kendini ilah ilan ediyor. Ama ölürken iman ettim kime? Musa'nın, Harun'un Rabbına diyor. Şimdi nasıl anlıyorsunuz bu meseleyi kardeşler? Bu noktalara hiç dikkat ettiniz mi? Hem yaşantısında Rab ilah benim diyor, hem de ölürken can boğaza geldiğinde iman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbin'a diyor. Demek ki insanoğlunun fıtratı, ne kadar bozulursa bozulsun, diliyle Allah'ı ne kadar inkar ederse etsin, kalbi asla Allah'ı yani Rabbi yaratıcıyı ne yapmıyormuş? Yalanlayamıyor. İşte Allah insanı böyle bir fıtratta yaratmış. İnsan da her ne kadar Rabb'ı inkar ederse etsin, kalbinin devrede olmayarak inkarının gündeme geldiğini görüyorsunuz. İslam alimleri buna, mughalata yoluyla küfür diyorlar. Yani kalbinin devrede olmayarak diliyle inkar etmesi. Aynen Firavun'un misalinde olduğu gibi. Allah kullarını öyle bir halde yaratmış ki rububiyetini kabule elverişli bir fıtratta. Bunun içindir ki tevhidin sadece bu kısmına inanan bir kimse tevhidin ikinci kısmına bağlanmadıkça muvahhid kabul edilemez. Yani tevhid inancına sahip bir kişi olarak kabul edilemez. Çünkü tevhidin ikinci kısmı Allah Azze ve Celle'yi fiillerimizde birlemektir. Birincisi neydi? Allah'ı fiillerinde bilmek. İkinci tevhid neymiş kardeşlerim? Allah'ın Allah'ı kulların fiilleriyle birlemek. Yani ibadetleri sadece Allah'a has yapma. Bu olmadığı müddetçe iman geçerli değil kardeşlerim. Yani bilmeyle birleme aynı şeyler neymiş? Değil. Bildim deme Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini ikrar etme. Kişiyi ne yapmıyor? Kurtarmaya yetmiyor. Allah'ı kullar fiilleriyle birlemek zorunda. Yani ibadetleri sadece Allah Azze ve Celle'ye has yapmak zorunda. İşte buna da tevhidi ibadet, yani ibadetlerin tevhidi denir. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hepimizi tevhid ehli insanlardan kılsın, ayaklarımızı kaydırmasın. Allahu Teala'nın gerçek ilah olduğuna, ondan başka hak ilah bulunmadığına, ve onun dışındaki bütün ilahların batın olduğuna, kesin olarak inanma, ibadeti, boyun eğmeyi, mutlak itaatı, sadece ona tahsis etme, kim olursa olsun, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ona ortak etmeme, namaz, oruç, zekat, hac, dua, yardım isteme, adak adama, kurban kesme, tevekkül etme, korkma, ümit etme, sevme, tövbe etme, yönelme, saygı duyma ve huzurunda kendini küçük görme gibi görünen ve görünmeyen hiçbir ibadeti ondan başkasına yapmama. Sevgi, korku ve ümitle Bunların hepsiyle birden Allah'a ibadet etmektir. İşte bu da nedir? Uluhiyet tevhidinin özüdür kardeşlerim. Bu da bu rükünde güzel bir şekilde anlaşılması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etmeleri İbadet tevhidi için yarattım diyor. Bu dinin başlangıcı ve sonudur. Zahiri ve batınıdır. Peygamberlerin ilk ve son çaresi budur kardeşlerim. Bunun için Allah Azze ve Celle Resuller göndermiş. Bunun için onlarla birlikte kitap göndermiş. Cihad kafirlerle fark bunun için yapılır. Cennetle cehennem bu kelimeyle ayrılır kardeşlerim. Hepsi la ilahe illallah sözünün anlamında kitledir. Bütün peygamberler insanları gelin. Yaratılış gayemiz neydi? Allah'a kulluk. İbadet için yaratılmışız. Gelin ibadetlerinizde hiçbir şeyi Allah'a ne yapmayın? Ortak koşmayın. İşte bütün peygamberlerin davet ettiği budur kardeşlerim. Kim bu daveti inkar ederse nasıl ki geçmiş ümmetler helaka gitmiş helak olmuşlarsa bugün de bu tevhid inancının dışındaki herkes helak olacaktır. Kardeşlerim nasıl ki im imanın tanımında kalp dil azalar birbiriyle gündemde diyorsak biri olmadan biri gündeme gelmez diyorsak ileri ki merhaledeyse rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Bunlar da birbirinin mütelazımıdır. Olmazsa olmazlarıdır. Çünkü Allah'ın rububiyetini ikrar eden kimsenin sadece Allah'a ibadet etmesi ve hiç kimseyi ona ortak koşmaması gerekir. Çünkü müşrikler tek bir ilaha ibadet etmiyorlar, birçok ilaha ibadet ediyorlar ve onların kendilerini Allah'a yaklaştırdıklarını iddia ediyorlardı. Bununla beraber onlar bu ilahların fayda ve zarar vermeyeceklerini de biliyorlardı. İşte bu sebeple Allah azze ve celle onları rububiyet tevhidini itiraf etmelerine rağmen Mümin olarak kabul etmedi. Neden? İbadette başkasını ortak koşmaları sebebiyle onları kafirler zümresine dahil eyledi. Çünkü Rab yaratıcı, rızık verici, malik evirip çeviren, hayat veren, öldüren kemal sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzeh ve her şey elinde olan kim ise tek ve ortaksız ilahta odur. Ve sadece ona ibadet edilmesi gerekir. İşte bundan dolayı ehli sünnet vel cemaat uluhiyet tevhidi konusundaki itikadı anlayışı diğerlerinden nedir? Farklıdır kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. İşte ehli sünnet vel cemaat kafasına göre Allah'a Azze ve Celle'yi tanımaya kendi anlayışına göre bir şekil, bir sıfat verme yoluna ne yapmaz? Gitmez. Gönderdiği Resullerin sözlerine gönderdiği Resulüyle gönderdiği kitaba ne yapar? İman eder ve bunun üzerinde imanını pekiştirir. Evet. Ehli sünnet la ilahe illallah sözünün manasını bazılarının anladığı gibi sadece Allah'tan başka yaratıcı, rızık verici, öldüren, dirilten, idare eden yoktur şeklinde anlamazlar. Ehli sünnet uluhiyet tevhidini ancak la ilahe illallah şahadetinin manası gerçekleştiğinde gerçekleşeceğine inanırlar. Yani Allah'tan başka gerçek mabut yoktur. Allah'ı ibadetlerde birlemeyi gerektirir. İbadet ise Allah'ın sevip razı olduğu zahiri ve batini bütün sözleri ve fiilleri kapsar kardeşlerim. O da kalbin ve lisanın söylemesi kalbin ve organların amel etmesiyle olur. Bu da imanın bir üst merhalede açılımı kardeşlerim. La ilahe illallah sözünün başı nefi sonu ispatlan biten iki rüknü vardır. Birincisi her türlü ibadetin sadece ve sadece Allah'a yapılması ve ona bu konuda hiçbir şeyin ortak koşulmamasıdır. İkincisi ise bu ibadetlerden hiçbirinin birinin Allah'tan başkasına yapılmamasıdır. Yaratıcının haklarından ve özelliklerinden hiçbirinin yaratılanlara verilmemesi, Allah'tan başkasının güç yetiştiremeyeceği şeylerin yaratılanlara izafe edilmemesi demektir. Yani sadece Allah'a ibadet edilir. Allah'tan başkası için namaz kılınmaz. Allah'tan başkası için secde edilmez. Allah'tan başkası için kurban kesilmez. Allah'tan başkası için adak adanmaz. Allah'tan başkasına tevekkül edilmez. Allah'tan başkasından medet beklenmez. Allah'tan başkasına dua edilmez ve Allah Azze ve Celle'nin özelliklerinden olan hiçbir şeylerde ondan başkasına müracaat edilmez kardeşlerim. Aleykümselam. iki buçuk. Evet. Bu da sadece Allah'a yapılan ibadet ancak iki şarttan olur. Bunlardan birincisi ihlas yani sadece Allah rızası için yapma. İkincisi de nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın izinden gitme. Yani birinci de ki benim namazım da, her türlü ibadetim de, hayatım da, ölümüm de. Tamam, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Eşi ortağı yoktur. O'nun bana verilen emri budur ve ben Müslümanların ilkiyim diyor. Peygamberin izinden gitmese yani Allah'a O'nun meşru kıldığı şekilde ibadet etme, emrettiği şeylere itaat etme, haber verdiği şeyleri tasdik etme ve ibadetin zaman ve mekan olarak aleyhissalatü vesselamın emrettiği şeylere uygun olması, yasakladığı şeylerden uzak olmasıdır. İbadetle, itaatla, sevgiyle Allah'ı birleme yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diye yapılan şahadet ancak böyle gerçekleşir kardeşlerim. Allah Resulü Han'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitme, onun emirlerine itaat etme Yasaklarından sakınma ve ona kayıtsız şartsız bağlılık ancak nedir? Muhammeden Resulullah sözüyle gerçekleşir. Rabbim hepimize hayır versin. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyor. Bakın bu bir emirdir. Nasıl bize dini tarif ettiyse biz de o şekilde ne yapacağız? Yapmak zorundayız. Yani dinin aslı neymiş? Bu. Bunun dışına çıkmamız mümkün değil kardeşlerim. Öyleyse Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in metodu neymiş? Allahu Teala'ya ibadet eder. Ona hiçbir şeyi ortak koşmaz ve bu sebeple Allah'tan başkasından istemez. Allah'tan başkasından medet beklemez. Sadece onun yardıma çağırır sadece ona tevekkül eder ve sadece ondan korkar. İtaat ederek, ibadet ederek ve salih sözlerle, amellerle ona yaklaşır ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaz. Evet kardeşlerim. İşte Ehli Sünnet vel Cemaat'in itikadı özellikleri bunlar ve devam edecek. Bunlar öğrenildikçe diğer fırkalardan ayrılma, güzel bir yol tutma ve sahih akideyi, akideyi öğrenme ne yapacak? Gündeme gelecek. Eğer hakikaten imanı anlamak istiyorsak, Allah'ın kitabını defalarca okumamız, Resulullah'ın sünnetini defalarca okumamız gerekir kardeşlerim. Okumadığımız her noktada, muhakkak adetler töreler ibadetlerin yerini doldurmamış mı bugün bakın hangi meselemiz olursa olsun bir abdest almada bir namaz kılmada bir abdestin bozucularında bir namazın bozulmasında seviş secdesinde ne kadar çok çeşitlilik var değil mi kimi farklı kimi farklı yapıyoruz hiç dinden bir kitap dahi okumayan birisine bir şey söyleseniz hemen size dinden bir şey bilmediğini söylese dahi hemen o konuda bir hüküm yürüttüğünü görürsünüz. Yani sözlü olarak da öğretilen bir şeyler var. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Ehli sünnet vel cemaat kendi nefsine, duyularına göre, fehmine göre hareket eden değil, sadece, sadece, neye göre hareket eder kardeşlerim? Kur'an ve sünnete göre hareket eder ve Kur'an ve sünnetin dışında her türlü fehimden, görüşten, felsefeden, kelamdan uzak durur. Eğer böyle durmazsak, bir Allah'a imanı dahi anlamamız mümkün değil kardeşlerim. Sen diyor onların ilahlarını andığında yüzlerinin güldüğünü tebessüm ettiğini görürsün diyor. Ne zaman ki onların ilahlarını anmasan yüzleri kas katı kesilir diyor. Ve derler ki biz bunları Allah'a eş koşmuyoruz ki. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye yani biz anıyoruz. Yoksa biz bunları Allah'a eş koşmuyoruz diyorlar. Öyle değil mi? Biz onun yüzü suyu hürmetine istiyoruz. Biz medet diyoruz diyorlar. Halbuki dini temellerinden öğrenilse peygamberlerin gönderiliş sebebi ne kardeşlerim? Hep ibadetlerdeki çarpıklığı gündeme getirip doğruyu öğretme değil mi? Kendilerinden sonra insanlar sapmasın diye onların bir de aralarında ihtilaf ettiklerinde hal çaresi olsun diye bir de kitap getirmemişler mi? Rabbim ibadetlerimizde Allah'ı hakkıyla birleyen ona hiçbir şeyi ortak koşmayan sanmı kullardan eylesin. Rabbim bizden de neslimizden de temizi kiri birbirinden ayırt eden Samme bir nesil gelmesini nasip etsin. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Cehaletimizi gidersin. Hakkı hak bilip yaşamayı, Batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. İnşallah bugünkü sohbet bu kadar yeterli. Olmaz mı? Haftaya isim ve sıfat tevhidiyle devam edelim. Gücümüzün yettiğince anlatmaya çalışalım. Amin. Biraz daha devam etmeyi düşünüyordum ama baya bir yorgunluk var. İnşallah haftaya devam ederiz. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve velhamdike Eşveden la ilahe illa ente Estağfurakı ve terbiyle Velhamdülillahi Rabbil Alem Amin Şimdi sorunuz var mı demeyeceğim Niye demeyeceğim Anlatılan esaslar Hakikaten çok çok önemli Esaslar olmasına hasep Sorulacak bir yer Bırakmadan gittiğimizi zannediyorum Doğru mu? Katılıyor musunuz? önemli meseleler ve e, belki bunun sağıyla soluyla alakalı bazı meseleler anlaşılmayabilir. Onlar önemli değil ama yeri geldikçe anlatacağım bunları. Ama burada dikkat ederseniz tamamen ana meselelerden gitmeye çalışıyorum. E, ben dini böyle öğrendim ve böyle öğretmeyi de uygun görüyorum. Çünkü insan nasıl biliyorsa, nasıl öğrenmişse Hayatına nasıl geçirmişse o şekilde de öğretir. Öyle değil mi? İnşallah bunda başarılı olabiliyoruz. Allah muvaffak kılsın. Muhakkak bizlerin de eksiği vardır. Anlatamadığı, üzerinde duramadığı noktalar vardır. Bunu da Allah bizlerden daha hayırlı davetçiler nasip etsin. Onlar bizim eksiklerimizi tamamlasın. Daha ileriye, daha ileriye götürsün. Şu an bizim elimizden gelen bu. Ama geçmiş ümmetler nasıl kurtulmuşsa kardeşlerim bizlerin de kurtuluşu ancak onların kurtulduğu şekildedir. O yüzden de akidenizi öğrenirken çok dikkat edin. Çok çok dikkat edin. Yani dışarıdan gelip de bizim akidemizi bozacak yok yani. Hep Muhammed ümmetindendir. Ben de Müslümanım diyerek gelip de bozulmalar gündemdedir. Bakara suresi 213. ayeti çok çok iyi öğrenin. Okuyun, defalarca okuyun. Allah azze ve celle bu ayeti neden indirmiş şöyle bir üzerinde düşünün. Bu ayetin aynı muhtevasında 3 tane daha ayet var. Aynı manada gelir. Şurada bir surede daha. Eskiden diyor ümmet, tek bir ümmetti. Sırf alimlerinin ihtirası birbirine düşmelerinden ümmet bölündü ve herkes de grup grup parça parça oldu diyor. Allah onlara bir Resul Resul beraber bir de kitap gönderdi. Ne için? Aralarında ihtilaf ettikleri meseleleri hal çaresi için. Sadece mümin olan anlar diyor. Evet. Rabbim hayırlısını versin. Hayırdan ayırmasın. İnşallah link yapayım misver ben de son tarafı ıı, pavusaya basmıştım bir kitap için giren. Son tarafı ben de kaydetmemişim ama baş tarafı var. <gülüyor> Sen baş tarafı yakalarsın son tarafı da dinlediğinle şey yaparsın. Ee, özelden bir kardeş şöyle demiş. Hocam falan kişiyi atmışsınız giremiyormuş üzülüyor açılabilir mi diyor. Açtım inşallah. Eğer biz atarsak başka odalara girebilir. Doğru söylüyorsun kardeşim. Doğru söylüyorsun ama e, bazen öyle bir uslupsuz konuşuyorlar ki e, bazen böyle bir odadaki havadan mahrum olmayı hak eden insanlar çıkabiliyor. Benim elim ağır değil. E, ben banlasam da açarım. Merhametsiz birisi değilim. Tanıyorsanız yeterince. Ama bazıları duracak yeri bilmiyorlar tamam dedeciğim ben yapayım azcık durabilir misin sen otur ben yaparım tamam dedeciğim evet. İnşallah bazen duracakları yeri insanlar bilmiyorlar haddi de bilmiyorlar haddi bildiğin zaman ortada mesele kalmaz ama haddi açtığın zaman herkese gerekli olan cezanın verilmesi evet Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşler. Bugünkü sohbet inşallah buraya kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle inşallah. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.